Bin numaralı konu, Eşab'dan birinin gözlerini kaybetmesine sabretmesi, Eşab'dın birisi gözlerini kaybetmişti, onu ziyarete gittiler, gözlerini kaybeden zat, ben bu iki gözü peygambere bakmak için istiyordum, Hazreti Peygamber vefat ettikten sonra Allah'a yemin ederim ki, tekrar gözlerime sahip olmak, tebale ceylanlarından birine sahip olmak kadar bile beni sevindirmez, dedi.